O günden sonra her akşam birbirlerine mektup yazdılar. Emma, mektubu bahçenin bitiminde, dereye yakın bir yerde, bir duvarın yarığına bırakıyordu. Rudolf gelip ona alıyor, yerine başka bir mektup bırakıyordu. Emma her seferinde mektubun çok kısa oluşundan yakınıyordu. Bir sabah şal, Daha şafak sökmeden çıkıp gitmişti. Genç kadının içi hemen o an Rudolf'u görme isteğiyle doldu. Henüz herkes uykudayken çabucak La Uşet'e gidebilir, orada biraz kalıp Yonville'e dönebilirdi pekala. Bu düşünce yüzünde yüreği istekle çarptı. Çok geçmeden kendisini çayırlığın ortasında buldu. Hiç arkasına bakmadan hızlı adımlarla ilerliyordu. Gün doğmaya başlamıştı. Emma uzaktan sevgilisinin evini tanıdı. Damdaki iki yelkovanın kovanın kırlangıcı andırır kuyrukları, sabahın soluk alaca karanlığında siyah siyah resimleniyordu. Çiftliğin avlusundan sonra bir sıra yapı vardı ki, e, şato burası olmalıydı. Yaklaşınca sanki duvarlar kendiliğinden yarılacakmış gibi genç kadın binaya daldı. Düz büyük bir merdiven bir koridora doğru çıkıyordu. Emma bir kapının topuzunu çevirdi. Birden odanın ta bitiminde uyuyan birini gördü. Rudolf'tu bu. Bir çığlık kopardı. Rudolf ise sürekli sen ha, <gülüyor> sen ha diyordu. ''Nasıl gelebildin?'' ''Aa bak üstün başında ıslanmış.'' Emma, onun boynuna dolayarak kollarını ''Seni seviyorum.'' dedi. Bu ilk cesurca hareketi başarmıştı ya, şimdi Şarl'ın evden erken çıktığı her seferinde Emma çabucak giyiniyor, dere kıyısına inen merdivenden sessiz adımlarla aşağıya iniyordu. İneklerin geçmesi için konulmuş olan kalas kaldırılmışsa, derenin kıyısındaki duvarlar boyunca ilerlemek gerekiyordu. Kıyı kaygandı. Emma'da düşmemek için solmuş şeboy demetlerine tutunuyor, yeni sürülmüş tarlalardan yana vuruyor, çamura batıyor, sendeliyor, ince tabanlı ayakkabılarını kirletiyordu. Çayırlıktan geçerken, Başının üzerinde düğümlediği başörtüsü rüzgarda uçuşuyordu. Öküzlerden korktuğu için koşmaya başlıyordu. Derken soluk sola, yanakları pembe pembe, bütün varlığından taze bir öz yeşillik, açık hava korkusu saçarak gideceği yere ulaşıyordu. O saatte Rudolf henüz uyumakta oluyordu. Odasına bir bahar sabahı girmiş gibi oluyordu sanki. Pencerelerdeki sarı perdelelerden içeriye tatlı, sarı, bol bir ışık süzülüyordu. Emma, gözlerini kırpıştırıp el yordamıyla ilerliyor, saçlarına asılı kıra tanecikleri yüzünün çevresinde sarı yakuttan bir hale gibi duruyordu. Rudolf gülerek onu kendine doğru çekip baharına basıyordu. Emma sonra odayı inceliyor, çekmeceleri açıyor, Rudolf'un tarağı ile saçlarını tarıyor, tıraş olmak için kullandığı aynada kendi yüzünü seyrediyordu. Çoğu zaman komodinin üzerinde bir sürahi suyun yanında limonlarla şeker parçalarının arasında duran kocaman bir pipoyu ağzına götürdüğü bile oluyordu. Vedalaşmaları belki bir çeyrek saat sürüyordu. O zaman Emma ağlamaya başlıyordu. İmkan olsa onun yanından hiç ayrılmayacaktı. Elinde olmayan bir güç genç kadını ona doğru itiyordu. Öyle ki günün birinde Rudolf onun yine böyle beklenmedik bir anda çıka geldiğini görünce canı sıkılmış gibi surat astı emma neyin var dedi e, bir yerin mi ağrıyor söyle bana nihayet Rudolf ciddi bir tavırla bu ziyaretlerin tedbirsizce olmaya başlıyor dedi ve ekledi kendini zor duruma sokuyorsun yavaş yavaş Rudolf'un bu kaygıları ona da geçti önceleri sevgiden sarhoş olmuş ondan öteye hiçbir şeyi düşünmemişti Şimdi Rudolf yaşamında çok gerekli bir hale gelmişti ya, ondan bir parçayı bile yitireceğini ya da canının sıkılacağını düşünerek korkmaya başlamıştı. Rudolf'un evinden dönerken çevresine kaygılı bakışlarla bakıyor, ufukta geçen her gölgeyi köyün kendisini görebilecekleri her penceresini gözetliyordu. Ayak seslerine, bağrışmalara, sabanların gürültülerine kulak kabartıyordu. Sonra da başının üzerinde sallanan kavakların yapraklarından daha solgun, daha titrek bir halde duraklıyordu. Bir sabah yine böyle oradan dönerken kendisine doğrultulmuş gibi duran bir tüfeğin uzun namlusunu fark etti. Namlu bir hendeğin kenarında Otların arasına yarı gömülmüş küçük bir fıçının kenarından eğrilemesine çıkıyordu. Emma korkudan bayılacaktı neredeyse. Yine de ilerledi. Fıçının içinden tıpkı kutuların kapakları açılınca fırlayan o yaylı oyuncak şeytanlar gibi bir adam dışarıya çıktı. Ta dizlerine kadar ilikli tozlukları vardı. Kasketini gözlerinin üstüne kadar indirmişti. Dudakları titriyordu. Burnu kızarmıştı. Tahsildar Bina'ydi bu. Yaban ördeği avlamak için pusuya yatmıştı. Uzaktan seslenmeliydiniz diye bağırdı. İnsan bir tüfek gördü mü haber verir daima. Bina bunları söyleyerek korkusunu gizlemeye çalışıyordu. Valiliğin bir emriyle yaban ördeği avının sandaldan başka şey kullanılarak yapılması yasaklanmıştı çünkü. Bine de yasalara duyduğu saygıya karşın yasa dışı bir durumda bulunuyordu. Onun için iki de bir kırbekçisinin geldiğini sanır gibi oluyordu. Bu kaygı aynı zamanda duyduğu zevki de kamçılıyordu. Fıçısın içinde yapayalnız halde ne mutluyum, ne kurnazım diye düşünerek kendini akışlıyordu. ''Emma, nen var?'' dedi. ''Bir yerin mi ağrıyor? Söyle bana.'' Sonunda Rudolf ciddi bir tavırla ''Bu ziyaretlerin tedbirsizce olmaya başlıyor.'' dedi. ''Kendini zor duruma sokuyorsun.'' Emma'yı görünce üzerinden büyük bir yük kalkmış gibi oldu. Hemencecik söze başlayarak ''Hava hiç de sıcak değil, ısırıyor sanki.'' dedi. Emma karşılık vermedi. ''Bine ekledi.'' E, ''Bu sabah pek erken çıkmışsınız bakıyorum.'' dedi. Genç kadın kekeleyerek e ''Evet.'' dedi. ''Çocuğumu süt bırakmıştım da oradan geliyorum.'' ''Yaa, <gülüyor> çok güzel, çok güzel. E Ben de görüyorsunuz işte.'' Daha şafak sökmeye başladığından beri buradayım. Ama hava öylesine puslu ki kuş burnunun dibine gelmedikçe insan e, Emma onun sözünü keserek Hoşçakalın Bay Bine dedi. Sonra ona arkasını döndü. Bine ters bir tavırla Güle güle hanımefendi güle güle dedi. Sonra yeniden fıçısının içine girdi. Emma yanından böyle damdan düşercesine ayrıldığına pişman oldu. Aleyhine bazı düşünceler yürütecekti kesinlikle. Sütnüne hikayesi de pek kötü bir mazeretti. Yonvil'de herkes çocuğun bir yıldan beri ana babasının evinde olduğunu biliyordu çünkü. Zaten o çevrede başka kimsenin oturduğu da yoktu. Bu yol sadece La Uşet malikanesine gidiyordu. Şu halde Bine, onun nereden geldiğini anlamıştı. Çenesini tutamayacak, gevezelik edecekti. Emma akşama kadar azap içinde kıvrandı. Zihninde türlü türlü yalanlar hazırladı. Bu av çantalı budala bir türlü gözlerinin önünden gitmiyordu. Şahal, akşam yemeğinden sonra karısını düşünceli görünce Oyalansın diye onu eczacıların evine götürmek istedi. Fakat eczanede Emma'nın ilk gördüğü yine o, yani bine oldu. Tezgahın önünde ayakta durmuş, kırmızı kavanozun ışığı da üzerine vurmuştu. Yarım ons kezap verin bana lütfen diyordu. Eczacı, Justin, asit sülfüriyi getir oradan bana diye bağırdı. Sonra bayan Hume'nin odasına çıkmak isteyen Emma'ya dönerek yo yo zahmet etmeyin o insin aşağıya. O gelinceye kadar da sobada ısının biraz dedi. Bana bir dakika izin. E, merhaba doktor. Eczacı bu doktor sözünü söylemekten pek hoşlanıyordu. Bu sözü başkasına söylediği zaman bundaki onurdan bir parçanın da kendisine ait olacağını sanır gibi hali vardı. Dikkat etsene yahu! Havanları devireceksin. Git de küçük odadaki sandalyeleri getir. Daha iyi. Salondaki koltuklara dokunmak doğru değil biliyorsun. Sonra koltuğunu yerine koymak için tezgahtan dışarıya uğradığı sırada bine ondan yarım onsda şeker asidi istedi. Eczacı küçümser bir tavırla şeker asidi mi dedi e böyle bir şeyi ne biliyorum ne tanıyorum asit oksalit istemiş olmayasınız sakın oksalik dediniz de değil mi bunun üzerine bine derdini anlattı çeşitli av araçlarının paslarını temizlemek için bir temizleme suyuna ihtiyacım var da bunu kendim vereyim diyorum dedi emma irkildi eczacı da ''Hava iyi değil gerçekten, rutubet var.'' dedi. Tahsildar kurnaz bir edayla karşılık verdi. Ama rutubete falan aldırmayanlar da var. Ee, ''Sonra şey de istiyorum.'' Genç kadın, ''Bu adam hiç gitmeyecek mi acaba?'' diye düşünüyordu. ''Yarım ons reçineyle terebentin, 4 ons sarı balbumu, bir buçuk onsda yanmış kemik tozu lütfen.'' Bunlarla da benim av takımlarımın ruganlarını temizleyeceğim.